seren Müslümanlar bir arada yaşasak bile aynı hayat şartları altında bulunsak bile aynı acıları beraber duysak aynı lezzetlerle mütelezzis olsak bile herkes teker teker kendi kaderini yaşamaktadır. Umum cemaat içinde Fert daima yalnızdır bir bakıma. Onun cemaatle alakalı olan yönlerinin yanı başında, tek başına olduğu yönleri de vardır ki, çok defa o onları yaşar. Bin tane insanın içinde ruhunu Allah'a teslim ettiği zaman ise, tamamen o yalnızlığı içindedir ne kalabalık toplulukların içinde bulunması ne çok mükemmel bir hekim kadrosunun içinde ruhunu Allah'a teslim etmesi onun o yalnızlık vahşetini gideremez ve izale edemez. Nasıl yaşarsanız yaşayınız herkes kendi kaderiyle tek başını ölecektir. Öyleyse hayatta tek başınıza size ait olan şeylere çok dikkat ediniz. Sizden dinin istediği, Allah'ın istediği, şahsen istediği şeyleri çok mükemmel şekilde yerine getirme, ifa etmeye bakınız. Çünkü tek başınızı ölürken sizin işinize yarayacak şeyler sadece onlardır. Size terettüp eden şeyleri yerine getirmiş olmanızdır. Size umumi durumdan sorulmayacak... Başkalarının dalaletinin hesabı size anlattırılmayacak. Size sizin hayatınızın hesabı anlattırılacak. Size sizi soracaklar. Başkalarına ait vazifeleriniz varsa, başkalarıyla münasebetiniz ondan ibaret kalacaktır. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam sadece bu münasebet noktasından, Vefatına 1-2 ay kala cemaati toplayarak onlara şu derlû tevcihi kelamda bulundu. Yakında beni size soracaklar. Nasıl dersiniz? Nasıl şahadet edersiniz? Hepsi bir ağızdan "Vazifeni yaptın, tebliğ ettin. Nübüvete ait her şeyi yerine getirdin." diye şahadet edeceğiz dediler. Bundan anlaşılıyor ki bu işte insanın şahsına ait bir vazife. Yani Allah herkese bir kısım şeylerle mükellef kılmıştır. Herkese bir kısım vazifeler tahmil etmiştir. İnsan cemaat içinde olurken de kendine tahmil edilen vazifeleri yapacak, yalnız kaldığı zaman da kendine tahmil edilen vazifeleri yapacak. Siz size ait işlerle iştigal edeceksiniz. Ne ehli talaletin talaleti sizi meşgul edecek, ne de başkalarının mefahir dolu tablolarını anlatmak sizin zamanınızı alacaktır. Vaka hayır yapan, iyi işler yapanları hayırla yad eder, onları medar-ı sayarız. Kötülerden de kötülükleri nispetinde tevakki ederiz. Kötülükleri bize isabet etmesin veya onlardan örnek alıp onları yapmayalım diye. Ama asıl mesele her şey bizim başımızda dönmektedir. Allah'a karşı en küçük bir adabı şeriatı yaparken, vazifen olarak yapacaksın. Onun sana bahşettiği en küçük bir gücü değerlendirirken, en küçük bir kuvveti değerlendirirken, sana tahmil ettiği bir vazifenin, bir işin ötesinden kalkmak için o işi kullanacaksın. O enerjiyi kullanacaksın. Sen hayatını böylesine değerlendirirsen, hayatta sana tahmil edilen bütün mükellefiyetleri yerine getirmiş bir insan olarak, bütün vazifelerini yapmış bir insan olarak, her şeyden azade, nezih, nazif, tertemiz, safi bir insan olarak Allah'ın huzuruna gitme durumunu kazanmış olacaktır. Cenab-ı Hak'ı cümleye saffet versin. Huzuruna tertemiz olarak çıkmaya bizleri muvaffak kılsın. Ben her derste aklı yönüyle bir meseleyi arz ettikten sonra bir misalle pratik hayatla alakasını göstermek için meseleyi tavsiye ediyorum. Her mü'min hayatında kıvrım kıvrım yürürken, adeta helezonik bir yolda mesafeleri kat ederken, binlerce virajı aşarken ve hayat akabesini aşmaya çalışırken, bütün engelleri aşıp da Allah'ın huzuruna gitmeye çalışırken öylesine kıvrım kıvrım yollarda mesafe kat etmektedir ki insan kat ettiği yolları bir görüverse kendisinin başı dönecektir. Ama her dönemeçte, her zikzakta, her rampada insanın karşısına çıkan bir vazife vardır. Ve Allah o dönemde, o noktada insandan o vazifeyi istemektedir. Safiye bint Abdülmuttalib Allah Resulü'nün halasıydı. Abdülmuttalib'in kızıydı. Bu çeşitli yönlerle şereflidir. Nübüvvet ailesine mensup bir kadındır. İslam'da şerefiyap olmuş bir kadındır. Şehitlerin efendisi Hazreti Hamza ile ana baba bir kardeştir. ayrı bir şerefi kendisine şeref ilave eden ayrı bir şerefi vardır ki, Uhud'daki durumu ve ayrı bir durumu vardır ki, hendek vakasında çereyan eden bir durumudur. Uhud'da kendisine düşen vazife neydi, Hendek'te neydi, bir kadın olarak onu yapacaktı. Uhud, yüz defa, iki yüz defa belki, bir yönüyle işlerde tatlı bir hüzün bırakan bir tablo. Diğer yönüyle ahde vefanın, fedakarlığın, civan mertliğin destanlaştığı bir yerdir Uhud. Nifakın ve imanın birbirinden temayüz edip ayrıldığı bir yerdir Uhud. Uhud'da aslanlar aslanı, bir sürü sahabe şehit olmuştu. Ve hiç şüphesiz ki bunların başında şehit olmadan birkaç dakika evvel ben Allah'ın aslanıyım, ben Resulullah'ın aslanıyım diyen Şehitlerin Efendisi, seyidine Hazreti Hamza vardır. Allah Resulü'nün de bir yönüyle süt kardeşi, bir yönüyle baş ümmeti, bir yönüyle amcası bu aziz insan, onun gönlüne öyle girmişti ki, hiçbir kimseye yapmadığı şeyi yaptı. Yıkanmayan bu şehidin adeta kanlarını, lalüküherden daha tatlı, cennet kevserlerinden daha kıymetli gözyaşlarıyla yıkayıverdi. Hazreti Hamza parça parça olmuş. Müsele maruz kalmış. Yani ağzı burnu dudağı kesilmiş. Yerde yatarken kız kardeşi duyu vermişti bunu. Uhud'un içine koşu vermişti. Allah Resulü oğluna Hazreti Zübeyr bin Avam'a. Avam'ın en son Avam'ın hanımıydı bu. Ama kocası Müslüman olmamıştı. Oğlu yaman bir Müslüman olmuştu. Git ananın önüne al demişti. Dayının cenazesini naşın o vaziyette görürse dayanamaz belki. Oğlu önüne geçince niçin engel oluyorsun? resul Ekrem'in evli görme dedi kardeşimi. Niçin benim bir şehit kardeşimi görmeme engel olmak istiyorsunuz? Niçin o tertemiz naşı müşahede etmeme mani olmak istiyorsunuz? Bu duygu ve düşünce resul Ekrem'e intikal edince bırakıverin demişti. O da o tatlı şehit kardeşini orada koklamış, sinesine taş basmış, sabretmeye karar vermişti. Uhud'un aslanlar aslanı, Hazreti Hamza'nın şahadeti karşısında, mübarek mukaddes naşı karşısında safiyeye düşen vazife bu idi. Aradan bir iki sene geçti, kefere yine bütün hıncıyla, bütün ile Medine'nin etrafında toplandı. Medine'yi Münevveren'in bünyesinde gelişen bu site, gelişme seyriyle gösteriyordu ki, Medine'nin meydana getireceği vakum bir gün, Kisra'ların saraylarını yutacak, Roma imparatorluğunu yutacak, Türk milletini bünyesine alacak, ona iftihar dolu sayfalar, maziler bıraktıracak, meziyet bahşedecek. Bunu kefere ve fecere çok iyi gördüğü için, Sık sık Medine'nin etrafını ihate ediyor, kuşatıyorlardı. Hendek vakasında da Medine böyle bir kuşatmaya şahit oldu. Sadece Medine'de evlerin içinde müminlerin kadınları kalmıştı. Bu kadınların başında da ince ruhlu, sözü kılıç gibi işleyen, fakat maddesiyle, yapısıyla pek elinden bir şey gelmediğine inanan Hassan bin Sabit ve Allah Resulü'nün bu halası, bir yönüyle erkek gibi bu halası, bir yönüyle dev gibi bu halası, dağ gibi bu halası bulunuyordu. Bir Yahudi, Müslümanlara, Yahudiler arkadan saldırtmak için, bunların mahsur mahzun bulundukları, o kalenin, o duvarların içine, Yahudilerin sokabilecek kapıyı araştırıyordu. Vakayı bütün magazi kitaplarında, isabe gibi bu mevzuda yazılmış mümtaz eserlerde i̇bn Hacer'in şaheserinde, Şöyle takip ediyoruz. Hz. Safiye ben Hasan i̇bn Sabit'e şöyle dedim. Şu mel'un Yahudi, Yahudi'nin işi daima mel'un iş yapmaktır. Şu mel'un Yahudi, Efendiler ve erkekler bizde gafiyken, yani cephede düşmanla savaşırken, arkadan kadınlara saldırtacak, erkekleri kadınların içine salacak bir menfez aramaktadır. İn de onun bir işini gör dedim. Hassan bin Sabit bana dedi ki, Ey Peygamberin halası, Abdülmuttalib'in kızı, sen de çok iyi bilirsin ki benim elimden öyle işler gelmez. Bunu böyle duyunca bir erkekten, o zaman erkeğe ait vazifenin kadına düştüğünü idrak eden, tehlike anında bir keçiyken, arttan kesilen, kaldı ki o zaten değil, zaten aslandı." İş başa düştüğünü anlayan Safiye aşağıya indim elime bir sopa alı verdim ve Yahudinin kafasına bir tane indirince bir daha soluk alam alamadan yere yıkılıverdim. Topyekün inşallah fitne ve fesadın menbaı olan o milletin başına yine öyle saf bir elle Resul-i Ekrem'e intisabıyla bir darbe inecek o da ile iktan olacaktır yukarıya çıktım, yine hastan arz ettim durumu. Git de selebini al, ganimetini al dedim. Vallah dedi Peygamberin halası ve kızı. Benim onun selebini almaya da niyetim yoktur, onun yanına gitmek istemem diyordu. İş başa düştüğü zaman hastan olma. Ama mühim olan mesele, her mevkin her durumun senden istediği vazifeyi harbiyen yerine getirme. Hayat yolunda dönemeçleri çok iyi değerlendirme. Her virajın, her rampanın senden istediği şeyleri, idare ettiği şeyden istediği şeyleri harfiyen yerine getirme. Katiyen bileceksin ki Allah'ın sana lütfettiği başındaki saçların dahi hesabını vereceksin. Bir profesörsen hesabın çok ağırdır senin, bir sürü vatan evladı senin karşına gelip gidiyorsa, sen ölümün pahasına hak ve hakikatı onlara anlatmıyorsan, hesabın çok ağır olacaktır. Vatan evladını havi bulunan bir müessese ve bir yurdu sana teslim etmişlerse, bir okulu sana teslim etmişlerse, böyle bir okulun kapı ve penceresini sana açmışlarsa, vatan evladının size gem olmasına engel olamıyorsan hesabın çok büyüktür ve kurtulamazsın. Şayet Allah seni rüşte burcu burcu hidayetin kokusunu burnunun ucunda duyuyorsan ve bu müstesna keyfiyet, müstesna vaziyetinle üniversiteye girip çıkıyorsan, etrafında da dinsizler, imansızlar varsa bunları hakla ve hakikat anlatmıyorsan, ellerinden tutup evine getirmiyorsan, çay içirmiyorsan, Allah deyip Resulullah dedirtmiyorsan hesabın çok büyüktür ve kurtulamazsın. Herkes seviyesinde kendisine düşen vazifeyi yapacaktır. Hepiniz raisiniz, hepiniz mesulsunuz güttüğünüzden. Reisi cumhur da çok mesul olacaktır. Başbakan da çok mesul olacaktır. Sizin seçtiğiniz vekil edasıyla yanında oturduğunuz vekilleriniz de çok mesul olacaktır vazifelerini yapmazlarsa, Allah'ın dediğini yerine getirmezlerse, bir milletten aldıkları ahde göre o ahdi yerine getirmezlerse, ahde emanla koşmazlarsa, cehennemin karına kadar azapları şiddet olacaktır. Herkes kendisine düşen vazifeyi yapacaktır. Allah ehli ihlanla beraberdir. Kainatta cari kanunlara tevfikte hareket edenle beraberdir. Kendisinden çok korkan yine onun himayesine girenlerle beraberdir. Allah'tan çok korkun. Allah'ın himayesine girin. Her şey ondan dileyin ve dilenin. Ela inna ahsana'l kelam ve abla'n nizam. Kalamullahil melikul azizil alim. Kema Allahu tebaraka ve teala fi'l kelam. Ve izaa qirae'l kur'an festemi'u lahu ve antitu turhamu.